452, numaralı konu, savaşa gitmek için dilenenlerin kınanması, evet, kuvvetli bir genç mescide girdi, elinde geniş ağızlı oklar vardı, Allah yolunda kim bana yardımcı olur, diyerek mal istiyordu, Hazreti Ömer onu çağırdı ve, bu kişiyi benden ücretle alıp götüren ve çalıştırmak isteyen kimse var mıdır, diye sordu, ensardan bir kişi, ey müminlerin emiri, ben onu ücretle çalıştırmak istiyorum, dedi, Hazreti Ömer, ona ne kadar vereceksin, deyince adam, şu kadar, şu kadar, para vereceğim, dedi, Hazreti Ömer, onu götür ve çalıştır, dedi, adam onu alıp götürdü, birkaç ay sonra Ömer adama, o genç ne yapıyor, diye sordu, adam, dürüst ve çalışkan bir gençtir, dedi, Hazreti Ömer, kazandıklarıyla beraber onu bana getir, dedi, adam gençle beraber para dolu bir kese getirdi, Ömer gence, al paranı, şimdi istersen savaşa git, istersen otur, dedi.